Önliber'in pilot bölümüyle karşınızdayım. Hepinize merhaba. Pilot bölüm dememin sebebi henüz programın tonunun nasıl olacağını kesin karar vermemiş olmam. Tamamen akademik bir ton benimsesem ağır olur. Kimse dinlemez. 1971 yılındaki makalelerden de anlatılmaya başlanmaz. Akıcı üslup adına cüzi miktar zevzeklik lazım. Fakat bu cüzi miktar ne kadar cüzi o konuda da hiçbir fikrim yok. Umarım geri bildirimlerinizde bu konuyu açığa kavuştururuz. Bu fikir nasıl doğdu? Twitter'da grup vakti oldu Hoca'ya ve bana ya bu liberalizm nedir, ne değildir, ne yer, ne içer, bunu bir anlatsanız da öğrensek tadında bir istekte bulundu. Benim de fikir aklıma yattı. Ben de Twitter'da sordum böyle cidden bir şey yapsam, uğraşsam kaç kişi dinler diye. 97 tane fav geldi. Hepinizden aro. Tabii 97 büyük bir sayı mı? Hayır. Fakat YouTube'da hali hazırda bulunan herhangi bir besin tubuk videosunun görüntülenme sayısıyla karşılaştırdığında ciddi bir rakam. İkiye katlamışım daha şimdiden, daha başlamadan. Başarılı yani bu henüz nereye çekildiği belli olmayan liberalizm çıtasını belli bir yere getirmek için iyi bir fırsat. Tabii böyle derinlikli bir konuya başlamadan önce bir çıkış noktası lazım. Bu da güncel olarak Burak Coup'un T24'de yazdığı yazıyla geldi sağ olsun. Yazının başlığı memleketinin liberalleri. Burak yazısında bir kavramsal müpemlikten bahsediyor. Çok doğru bir tespit. Ama Türkiye'de liberallik konusundaki kavramsal müfenlikte hem tezin hem anti tezin rolü var. Bunu söylemek lazım. Yani hem kendine liberal etiketi verenlerin bu konuyu yeterince temellendirememesi hem de liberalin bir karşı kimlik olarak, bir anti ideoloji olarak belirsizlenip genelde olumlama değil de eleştiri belirtirken kullanılması. Bu yüzden öncelikle şu soruya cevap vermek mantıklı. Liberalizm ne değildir? Genelde soldan gelen eleştirilerde olduğu gibi liberalizm Te eşçilerin tepesine bineceğim, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı sistemi değil. İş gücünün de insan sermayesinde piyasa dinamikleriyle çözülebileceğini sağlıyor. Yani neticede liberal düşünürler, e emekliliğe gelmiş, sakallı, yaşlı başlı amcalar. Bunlar böyle uyanınca robdoşan birini giyen, viskisini içen, prosunu yakan insanlar değil. Hepsi patron sevici de değil. O yüzden böyle bir ön yargıyla bu ideolojinin olsun düşünmek yanlış. Nedir? Devletin rolü minimize edilmelidir. Temel mantık şudur. Piyasanın dengesini bulacağı hallerde devlet işe karışmamalı. Tabi bu limitsiz bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler de değil. Birçok nüans var. Birçok liberal düşünür bu konuda farklı görüşlere sahip. Kimisi minimum bir güvenlik ağı olmasını ister. Kimisi monopollerin oluşmasını engelleyici olarak bir devlet mekanizması düşünür vesaire Bu nüanslara ileride değineceğim ama... Hani her liberal o, o sınırsız piyasa... Özgürlüğü düsturunu benimsemiş de değil. Sarsılmaz bir temeli var liberal ideolojilerin adından da belli olduğu gibi liber yani özgürlük. Hem yaşam alanı hem kültür olsun hem ekonomik alan olsun sosyal alanı olsun bu konuda bireyin sınırsız özgürlüğü söz konusu. Bu yüzden liberalizme genelde tek günüyle bakmakta hata alıyor Bu total bakış açısının önemli olduğu gerçeğini unutmalı. Şimdi Jopun yazısında ilginç bir nokta var bu da Cem Toker ve liberalizm üzerine. Cem Toker bildiğiniz gibi liberal demokrat partinin lideri. Bunun Atatürkçü fikirlerini yadırgayan liberalleri yadırgıyor Job ve diyor ki Halbuki Atatürkçü olmakla liberal olmak arasında bir oksimoron ilişkisi yoktur ki Bir liberal anti Atatürkçü de olabilir Atatürkçü de olabilir. Şimdi buradaki tespit hem doğru hem yanlış. Evet bir liberal anti Atatürkçü de olabilir Atatürkçü de olabilir. Fakat bu liberalizm ile Atatürkçülüğün hem uygulanış hem de ilkisel olarak ilişkilerinin var olmadığı anlamına gelmez. Yani ekonomik bir ilke olarak devletçiliğe sahip, ayrıca uygulanışı esnasında bireysel özgürlük alanlarını ziyadesiyle kısıtlamış bir ideolojinin günümüzdeki yansımalarının liberalizmle bağdaşabileceğini düşünmek biraz absürt. Tabii ki bu ideolojiler tek tip etiketi yaratacak değil. O yüzden bir liberal kendine her yer Atatürkçü ideolojiye yakın bulabilir ama bu Bireylerden yola çıkarak, bireylerin tercihlerinden yola çıkarak akımlara genelleme yapmak, bütün bir düşünceye genelleme yapmak yanlış olur. Liberalizmin temel kimlik sorunu da esasında bu noktadan yola çıkıyor. Çünkü her daim bir çöp adama indirgeniyor. Özellikle de soldan ve liberalizmin kendi içindeki nüanslar yok sayılıyor. Halbuki nasıl ki sosyalizme milyon tane çeşidi varsa liberalliğin de var. Yani biz gidip Stalinist'e troçkist muamelesi yapmıyoruz. ÖDP'liğe disipli muamelesi yapmıyoruz. Yapan varsa da özür dilerim ama ben yapmıyorum. Ee, mesela liberalizmin alt kümesi nedir? Efendim anarko kapitalistler vardır. Bunlar devletin total eliminasyonunu savunurlar. Sağ muhafazakar liberalizm var ki bu Türkiye'de zaten sıklıkla görüyoruz. Ordo liberalizm var ki bu mesela devletin piyasayı liberal teoriye yaklaştırma misyonuna sahip olduğunu düşünür de öyle bir devlet savlar. Neoliberalizm var ki bu genelde küfür gibi kullanılıyor günümüzde ama bambaşka neoliberalizm ideolisi kurulduğu anda 50'lerden 70'lere 50 kadar bugünkü olumsuz anlamından daha farklı bir şey ifade ediyordu. Bunda da mesela devletin emniyet süva brolü var. Efendim libertaryenlik var ki zaten benim de mensubu olduğum görüş bu. Fakat libertaryenliğin de birçok bir türü var. Sol libertaryen var, sağ var, otarçist var, minarçist var. Neticede hasılı kelam. Liberalizm öyle tek tip bir şey değil. O yüzden bir liberalin bazı noktalarda başka ideolojilere yakınlaşması ya da başka partilerle, başka partilerin fikirlerini benimsemesi normal. Ama bu bir temelinin, bir sarsılmaz temeli olduğu gerçeğini göz ardı etmemiz anlamına gelmez. Tüm bu etiketlerin özellikle Türkiye'deki sıkıntısı dediğim gibi liberalizmi tek eksene kodlamak. Halbuki olayı iki eksende bakılmalı. Kültürel özgürlük insan hakları, doğal haklar bir yana ekonomik olarak devletin rolü bir yana. Bir insan bu iki eksende bu X-Y ekseninde ekonomik ve sosyal liberallik konusunda farklı noktalara gelebilir. Fakat liberallik kötü bir şey olması gerektiği için tanımı gereği, Türkiye'deki yerleşmiş e, teamül gereği, soldan Ekonomik tarafına sömürü eksenli eleştiri geliyor, sağdan da özgürlük tarafına ahlak eksenli eleştiri geliyor. Bu yüzden hiç kimsenin vatanında var olmaya çalışan bir ideoloji haline geliyor. Gene özet niteliğinde söyleyeyim, liberalizmin katı kuralları varmış, bütün liberaller aynı düşünülmüş gibi bir inanışla çok saçma. Az önce bahsettiğim gibi birçok nüans var. Üçüncüsü, liberalizm temel prensipleri olan Lakin uygulamada varyasyonları muhtelif bir düşünce akımı. Başta da belirttiğim gibi bu pilot programı olduğu için sözü burada kesiyorum fazla ayrıntıya girmiyorum. Çünkü bu bahsettiğim maddelerin her biri ayrı uzun uzun konuşmak gerektirir. <gülüyor> önlüver.wordpress.com adresindeki ilgili postun altına yorum bırakırsanız soru sorarsanız ya da bir sonraki olursa bir sonraki program için bir fikir olur ve bir başka bir çıkış yolu buluruz ya da gündemdeki olaylardan yola çıkarak onlara da liberal ya da libertar perspektifler sunmak şeklinde gerçekleşebilir. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.